Kuran Kavramları hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, Elhamdülillah ve Salatu ve Salamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Kuran kavramıyla daha karşınızdayız. Bu hafta önümüzdeki bir Ocak tarihinin Müslümanlar için önemli bir gün olması hasebiyle bugünle alakalı Müslümanların gündemine girmesi gereken fetih kavramı ve kafirlerin kendi batıl dinlerine benzememe özelliği konusunda da başkaları için 31 Aralık ve Bir Ocak'ın e, mahiyetinin Müslümanlarla ilişkisi konularını işlemeye çalışacağım inşallah. Sevgili dinleyiciler, İsa suresi 144. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Onları kendinizden daha üstün yetki verilen bir yönetici ve gönül dostları olarak kabul etmeyin. Kur'an'ın e, bu konuda e, kavramı veli, evliya kavramıdır. Hem dost, sevgili bir e, mahiyet arz eder, hem de yöneticilik konusunda yetki verilme özelliğini kapsar. Kur'an-ı Kerim'de bu veli ve velayet kavramı, evliya kelimesinin kullanılışı, e, çoğunlukla kafirlerin, Hristiyan ve Yahudilerin dost edinilmemesi, ...şeklinde ısrarla vurgulanır. Müminlerin dostlarının gerçek anlamda sadece Allah olduğu, peygamber ve müminler olduğu ifade edilerek, bazen sadece kafirlerin dostluğu olumsuz yönüyle vurgulanırken, bazen bu konuda açıklık getirilerek, özellikle Hristiyan ve Yahudilerin Müslümanları bırakılarak dost edinilmemesi gerektiği ifade edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hepinizin e, mal olarak duyduğunu zannettiğim meşhur bir hadisinde, Müslümanların her şeyiyle adım adım, kulaç kulaç, bizden önceki ümmetlerin yaptıklarının aynen tekrar edileceği, o ümmetlere, sapıtmış ümmetlere tabi olunacağı ifade edilir. Hatta örnek verilir, denilir ki, Onlar keler deliğine, sürüngen bir mahlukun deliğine girmiş olsalar bile, Müslümanlar onları taklit etmekte o kadar aşırıya gidecekler ki, onlar da akıllarına ters düşse de, doğru olup olmadığını hiç değerlendirmeden, aynı deliğe girmeye kalkacaklar. Peygamberimiz bu, Gülünç olduğu kadar akıl dışı taklidi ifade edince sahabeler soruyorlar. Ya Resulallah onlar Müslümanların örnek alıp her şeyiyle izinden gidecekleri kimseler Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap olarak ya kim olsun der. Tabii ki onlar. Bu hadisi Buhari ve Müslim gibi temel hadis kitaplarımız. İttifak halinde e, rivayet ederler. Dolayısıyla bugün Müslümanların kendi peygamberlerini, kendi alimlerini, kendi kitaplarını örnek almaları gerektiği bir tarafa bırakılarak Hristiyanların o kadar e, acayip e, bir kutlamalarını örnek almaları gibi bir yanlışlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Birkaç gün sonra bu zirveye tırmanacak, o kafirler bile e, içki içmekte, eğlencede, Allah'a isyan etmekte geçilmeye, onlarla yarış yapılmaya gayret edilecek. Bu konuda da devlet bütün imkanlarını sarhoşlara seferber edecek, belediye imkanlarını onlara kullanacak. Ve Müslümanların yardımıyla alakalı, Müslümanların öne çıkmasıyla alakalı, hele hele dinleriyle ilgili bir husus, irtica sayılıp suç addedilirken, Hristiyan papazlarının örnek resimleri, heykelleri, vitrinleri, gazeteleri süsleyecek demiyorum, pisleyecek. Evet, Müslüman mahallesinde, Salyangoz satılmaya çalışılacak. Tabii ki Müslüman mahallesi ne kadar Müslüman e, bu salyangozlara müşteri olma babından o da kimilerinin soru işareti olarak kendilerine cevabını alamadan soracakları bir husus olacaktır. Sevgili dinleyicilerim Müslümanın her şeyi ama her şeyi İslam'a göre olmalıdır. Çünkü Müslüman kelimesi teslim olan demektir. Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine her şeyiyle teslim olan ve Allah'ın kulu olduğunu ispat etmek için bütün hayatı boyunca gayret sarf eden, dinin temel esprilerine, dinin hükümlerine tümüyle uyma sözü veren bir insandır. O yüzden İslam öyle bir büyük nizamdır ki, her şeyi ihtiva eder. Yani başka dinlerden, başka ideolojilerden değerler ödünç olarak almaz. Diğerlerine benzemez. Dini konuda zaten dini olmayan hiçbir konu yoktur. Ee, başka dinlerin kavramlarından, giysilerinden, davranışlarından, inanç ve kutlamalarından, kutsal günlerinden ve farklı kutsal anlayışlarından beridir İslam ve bağlılarına da başka din mensuplarına benzememesi, onları örnek e, almaması, onları dost kabul etmemesi e, ısrarla, Kur'an'ıyla, Peygamberin uygulamasıyla emredilir, direktifler verilir. İşte biz atalarımızdan devraldığımız dinin içerisine tarih boyunca ve Özellikle 20. yüzyıldaki dayatmalar veya sevdirmeler, yönlendirmeler yönüyle hakla batılı karıştırmışız. İslam'ın içerisine giren bidatları, hurafeleri ayıklamaya gayret edemediğimiz gibi aynı zamanda Hristiyanlıktan ve Yahudilikten hatta bir dini anlayış olarak giren insanı en azından Allah'a isyan eden duruma düşüren konularda bile hassasiyet göstermiyoruz. Yeni Müslüman olan bir batılı bu konuda çok avantajlı. Sahip olduğu bütün değerleri sorguluyor. Kur'an ve sünnet ne diyor diye onay alıyor. Onay almadığı konuları terk etmeye hazır oluyor. Ama biz e, babamızdan devre, devren aldığımız, miras olarak aldığımız İslam'ı, Doğrularıyla birlikte yanlışların da katılmış olduğunu değerlendirmiyoruz ve her geçen yıl bu yanlışlara ilaveler yapılmasını e, yadırgamaz bir hale geliyoruz. Biz her şeyi kılık kıyafetimizden eğitimimize kadar, evdeki hayatımızdan, yaşayışımızdan, iş hayatına kadar, sokak ve çarşılara kadar yeniden gözden geçirmek zorundayız. Kur'an'a ters düşen neler var? Allah'ın razı olmayacağı hangi tür özelliklerimiz var, bunları yeniden masaya yatırıp tek tek tahlil etmek mecburiyetindeyiz. Evet, işte bu girişten sonra sözü hatırladığınız veya tahmin ettiğiniz gibi, başına yıl sonuna getirmek istiyorum. İslam'da yılbaşı 31 Aralık veya 1 Ocak gibi günler olmadığı, değerlendirileceği gibi aynı zamanda kutlaması da bir yılın bitmesinin yeni bir yılın girmesinin kutlanmasının da haramlarla Allah'a isyan edilmeyle e, değerlendirilmesi İslam'ın onay vermediği Müslüman'ın da uymaması gereken doğrulardır. Günlerin senenin geçtiğine sevinmek mi lazım yoksa Hakkıyla bu günleri Allah'a kullukla değerlendiremediğimizin, bu günleri boşa geçirdiğimizin bir üzüntüsünü duymak mı lazım? Ee, bir sene daha geçti, Allah'tan bu günlerimizi tam manasıyla, O'nun istediği tarzda yetişti, yaşayamadığımızdan, kendimizi affettirmeye, ömür nimetine şükretmeye mi e, aklımız, dinimiz el veriyor? Yoksa, Allah'ın bir yaş daha bizi yaşlandırdığı için, bir sene daha geçtiği için nimetine şükretmemiz gerektiği halde isyan ederek, nankörlük yaparak mı e, bir yılı kapatıp yeni bir yıla geçmeliyiz. O yüzden günler geçiyor, yeni bir yıl daha gelecek. E, nasıl geçirdik bu günleri? Bize ahirete götürmek üzere kalan Sevap veya günahlardan başka neler var? Bunun muhasebesini yapmak, eksilerimiz varsa onları artıya çevirecek planlar, hesaplar, programlar yapmak, kendimizi yenilemek, daha bir olgun hale gitmek, hatalarımıza gözyaşı döküp istiğfar etmek yerine, dua ve niyazlarla bir senenin bitmesini, yeni bir senenin gelmesini, değerlendirmemiz gerektiği halde Hristiyanların Noel Baba adıyla piyasaya sürdükleri Sen Nikolas adlı bir işte kırmızı yüzlü, kırmızı elbiseli papaz kıyafetiyle etrafta sergilenen yapısının temsil ettiği bir yanlışlığın seline mi kapılmalıyız? Hristiyanlar için Önemli bir gün olabilir 25 Aralık veya 1 Ocak. Onlar çünkü kendi tanrılarının doğum gününü kutluyorlar. Yanlış söylemedim. Kendi tanrılarının doğum gününü kutluyorlar. Yani Kur'an'ın ifade ettiği peygamber olarak bizim gönülden sevgi duyduğumuz Hazreti İsa'nın değil, Allah'a eş koşulan, Allah'ın haşa oğlu olduğu ileri sürülen, bir e, putlaştırılan, tanrılaştırılan bir figürün doğum gününü kutluyorlar. Tabi bir tanrı doğar mı? Doğmazdan önce neydi? Ölür mü? E, ölen veya işte sonradan doğan bir şahıs e, tanrı olur mu? Onlar e, bunun hesabını e, kimseye verme ihtiyacı duymadan... Kendi yanlışlıklarını Müslümanlara e, da yaymaya gayret ediyorlar. Onlar için doğal bir şey. Kendi dinini kutlayabilir, yanlış da olsa işte tanrılarının doğum gününü değerlendirebilirler. E, başka insan ve kültürlere, e, başka medeniyetlere veya dinlere de kendi dinlerini yaymaya gayret ederler. Yani müsteşlik yapısından bir adım ileri giderek misyonerlik yapısına, kendi dinlerinin reklamının uygulanmasına gidebilirler. O onlar için anormal değil. Ama Müslüman olarak en mükemmel bir nizama, bir dine, Allah'ın razı olduğu tek din olan İslam'a mensup olan insanların yıl sonu ve yılbaşı hangi günlerdir? Ve diyelim ki Hristiyanların kendi tanrılarının doğum günü olduğu için takvim başı kabul edilen bir ocak yılbaşı kabul ediliyorsa bile Müslümanca nasıl değerlendirilir? Bunların sorularını e, Müslümanlar giderek sormaz olmaya başladılar. E, Avrupa'dan e, küfür ve şirk dünyasından Hristiyanlık ve Yahudilik gibi muharref dinlerden nice akla da İslam'a da ters düşen unsurlar olursa olsun kapılarını, gönüllerini açtılar. Sansüre ve ambargoya e, müracaat etmediler. Gümrüksüz olarak her türlü yanlış inançlar girildi. Devletin de bu konuda en küçük çapta bir tedbir alması, e, en azından Hristiyan papazlarının e, her yerde e, vitrinlerde, sokaklarda, iş portalara kadar düşen e, satıcılarda e, Müslüman çocukları, gençleri e, kendi dinlerine, kendi kültür ve örflerine ters düşen e, bir yapı olarak irtica ile suçlamaları filan değerlendirilmez. Yani e, mevcut e, yönetime göre e, irtica sadece Müslümanlara e, atfedilir. Ee, onun dışında başka din mensuplarının her türlü ifsadatı e, böyle bir olumsuz şekilde ifade edilmez. Ee, söz gelimi dün e, haberleri televizyonlardan izleyenler, bolca kiliselerden görüntüler eşliğinde, papazların e, nutukları, ibadetleri ve Noel gününün kutlamasını Kanal 7'den tutun da diğer bütün... E, Haber programlarında dakikalar süren bir propagandaya yakın bir tavırla gündeme getirildiğini görüyoruz. Bu bir haberdir, bir kültürdür diyebilirsiniz de Müslümanlıkla ilgili önemli bir konuyu gündeme getirmekten hepsi içtinap ettiği sakındığı halde Hristiyanların kutsal günlerine çok daha fazlaca Yer vermeleri e, bizim açımızdan e, düşünülmelidir. Nereye doğru gidiyoruz diye. Evet. Kanallar nasıl yapıyor ondan daha öncelikli ve önemli olan bizim çocuklarımız, bizim evimiz, bizim insanımız ne hale geliyor. E, namaz kılan nice insanlar bile vitrinlerinde, ee, ...bir Hristiyan papazının... E, ...işte... E, Noel Baba e, figürüyle... ...yeni bir yıl için... ...vitrin... E, ...malzemesini e, kullanıyorlar. Evet... ...çam ağaçları... ...bolca çam devirmeler... ...kendini gösteriyor. Başka zaman... E, ...ağaç kesmeye... ...karşı olan kesimler... ...yılbaşından dolayı... Hristiyanlık kültürünün batı, e, eski pagan kültüründen, putperest kültürden devraldığı e, çam kesme meselesine en küçük çapta tepki sunmuyorlar. Kurbanda koyunların kesilmesi konusunda ciyak ciyak bağıran hayvan haklarıyla uğraşan hayvancıllar, Hindilerin e, bol bol e, 31 Aralık gecesi kesilip e, her türlü lokantalarda, ...hatta evlere kadar e, girmesine en küçük çapta bir tepki göstermiyorlar. Onlar göstermeyebilir de Müslümanlar tepkilerini nerede, ne kadar, nasıl gösteriyorlar? E, bizi daha fazla e, ilgilendiren ve üzen konu bu. Evet, nice Müslümanlar bile artık çocuklarına e, Noel Baba oyuncakları alıyorlar. E, onunla ilgili işte çizgi filmler seyredilebiliyor... Ee, Noelle ve Noel baba ile ilgili çeşitli tüketim eşyaları e, mağazaları vitrinleri dolduruyor süslüyor. Yılbaşına ait özel e, içki ve eğlence e, sepetleri marketlerde sunulurken bu geceye ait e, işte lüks oteller, lokantalar, eğlence yerleri rezervasyonlar yapıyorlar. yurt dışına eğlence için insanlar e, doluyor. Evet gücü yeten gücü yettiği kadar israf ederek e, Hristiyanlara e, biz de sizdeniz mesajı verme gayretinde bulunuyorlar. Bunun yanında milli piyangolar ortalığı e, dolduruyor tam 33 milyon bilet e, basılıp 160 trilyonluk e, bir tüketime e, gidiyor ve biletler daha 31 Aralık'a kaç gün kaldığı halde tükenebiliyor. Evet, siz bir Kur'an mealini bile insanlara sunmakta zorlanırken, onu 5-10 milyon liraya e, bir insana hediye etmekte e, zorlanırken, e, vatandaş 33 milyon adet e, milli piyango bileti alabiliyor. Kur'an'da milli kelimesi dini anlamındadır. Milli kelimesi İslam milletine tabi olmak, İslam dinine ait anlamı taşır. O yüzden İbrahim milletindeniz deriz. Yani İbrahim'in tevhid dinine mensubuz anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim milli ve millet kelimesini hep din anlamında vurgularken e, maalesef devlet bir kumarın adını milli adıyla e, Millileştirilir, devletleştirir ve resmileştirir. 1939 yılında Milli Piyango İdaresi kurulur ve 1940 yılında 19 Mayıs e, stadyumunda Ankara'da e, Başbakan İnönü'nün ve bütün bakanlar kurulunun Milli Piyango çekilişini e, uygulamak ve çekilişine katılmak için tantanayla e, koca bir stadı dolduran insanları teşvik ederler ve e, bu kumarı yaygınlaştırmaya çalışırlar. Ve bunun yanında bazı bilgin geçinen insanlarımız e, değil mi ki batıdan geldi, değil mi ki e, kafirlere ait bir özellik onu şirin göstermeye, hatta kumar değil, haram değil demeye bin dereden e, su getirmeye gayret ederek e, kafirlerin ...veya kafirlere benzeyen insanların tümüyle kumar olan Allah'ın yasakladığı bir tavra... ...çanak tutmaya çalışırlar, onu cevazlamaya, olumlulamaya çalışma gayretlerini sürdürürler. Evet, bunların yanında... Hristiyan ve Yahudilerin özellikle dini içerikli yaptıklarına tümüyle boyun eğen e, insanlarımız e, batılı olmak için, batıllaşmak için batılların her türlü batıl yaklaşımlarını, onların dini figürlerini bile kabul etmekte e, bir tereddüt etmezler. E, evet, putperestlerden gelmiş çam e, ağacının Üzerine Noel babaların hediye ettiği e, uydurmasıyla insanlar e, evlerine kadar çam dikmeye çalışırlar. Avrupalılar öyle yapıyor. Dolayısıyla vardır bir hikmeti diyerek e, o gün eğlenmenin, Allah'a isyan etmenin e, bir kapısını e, açmaya gayret ederler. Bugünler Hristiyanların peygamberi hatta Tanrı kabul ettiği kişinin, ee, doğum günü kutlanılması yönüyle Hristiyanlar açısından doğal olabilir ama bizim kendi peygamberimiz yok mudur? Ee, Hz. İsa da bizim peygamberimizdir ama her şeyiyle izini takip etmek zorunda olduğumuz yolunun aydınlatılması dini bir vecibe olan onun yolunun yani sünnetinin takipçileri olması gereken e, bizim övündüğümüz rehber ve önder kabul ettiğimiz Peygamberimizin e, öne çıkartılması gerekmez mi onun doğum gününü bile insanlara gençlere çocuklara sorduğunuzda e, bilemeyecekler ama Hristiyanların tanrılaştırdığı kendi önderlerinin e, doğum gününü günler öncesinden hazırlıklarla kutlamaya çalışacaklar bugün medeniyet vesaire altında moda e, film işte eğlenceler, bayram kabul etmeler, kutlamalar ve benzeri şekliyle e, kendi yaşayışımız, kendi ölçülerimiz giderek tarihi özellik e, taşıyacak ve e, yarınki nesillerimiz bu gidişle evde kıblenin yerini bile gösteremeyecek hale gelecekler. Kıble deyince akıllarına belki sadece Washington e, veya e, Ankara, Çankaya, e, akıllarına gelebilecek e, ama e, Allah'a ibadet noktası e, insanlarımızın artık unutmaya e, tümüyle hasrettikleri bir kültür olma yoluna doğru hızla gidiyor diyebiliriz. Batılları da batılları da taklit etmek aslında şahsiyetsizlik örneğidir. Kendi sistemini, kendi dinini, kendi kültürünü, kendi yaşayış biçimini küçük gören, aşağılık duygusuna kapılmış, düşünmeyen, akletmeyen insanların özelliğidir. Ama bizde devlet eliyle bu tür batılılığa özenme, sevdirilir, gayret ettirilir, teşvik edilir ve en küçük çapta olumsuz bir suç olarak düşünülmez. Tabii batı örnek aldığı bir medeniyeti vatandaşlarına da, ee, ...sevdirmeye çalışacak, ee, onları da kendi örnek aldığı e, yapının birer kurbanı, birer e, mensup olduğu e, bir üyesi gibi göstermeye çalışacaktır. Evet, çocuğumuzun İslami takvimi belki izah edemeyeceğini, hicretin bu, bu anlamda bir yerinin olup olmadığını... Hicri takvimin ne zaman nasıl başladığını çocuklarımıza bile öğretemezken, İslami yılbaşından bile çocuklarımız habersiz iken, Hristiyanların yılbaşılarını hem de isyan ederek insanlar kutlayabiliyor. Eğer insanlar ille de kutlayacaksa böyle bir günü ki, din alimleri genellikle böyle bir günün kutlanılmasına cevaz vermezler. Hatta bazı akaid kitaplarımızda kafirlerin dinlerine ait, Kutsal günlerini değerlendirip kutlamak, tebrik etmek bir efali küfür olarak, şirke götüren davranış biçimi olarak değerlendirilir. O yüzden akait kitaplarımızda ve fıkıh kitaplarımızda böylesine kafirlerin kutsal bir günü, onların özel bir bayram ilan ettikleri günde hediye almak, o günleri kutlamak, Kafirlerin bayramlarına iştirak etmek, tebrikleşmek, kart atmak veya cevap yazmak, kutlayana karşılık e, kutlayıcı ifadeler söylemek, insanı e, hatta küfre götürebilir endişesi e, ifadeleri e, akait kitaplarında ve bazı e, klasik fıkıh kitaplarımızda yer edinir. Belki bu kadar işit sert almasak bile eğer yılbaşı kutlanacaksa nasıl kutlanması lazım? Allah'a ibadet ederek mi? Allah'a isyan ederek mi Allah'ın verdiği ömür nimetine bir senenin kapanmasına e, nasıl bakılması lazım? Müslümanlar akıllarını kullansalar bu soruya rahatlıkla cevap verebilirler. Ama e, taklitçi insanlar aklı kullanma gibi, dinin nakillerini önemsemek gibi bir yola maalesef gidemiyorlar. Evet sevgili dinleyiciler. Konunun bir bölümünü böyle özetledikten sonra e, ikinci bir bölümüne geçmek istiyorum. Müslümanlar olarak bir Ocak tarihi bizim için de önemli bir gündür. 31 Aralık e, gecesinde şuurlu Müslümanlar bir kutlamaya katılırlar, kutlamaya ve muhasebeye katılırlar. Elbette Noel değildir, yılbaşı değildir kutlanan, Hristiyanların Tanrı kabul ettikleri bir zatın doğum günü değildir değerlendirilen, 1 Ocak, Müslümanlar için bir senenin israf edilip, defterinin dürülmesi ve yeni bir yılın başlangıcının delice isyan ederek kutlanılması değil, cahiliye denilen karanlık bir çağın kapatılıp, yeni bir çağın açıldığının bütün dünyaya ilan edilmiş olduğu bir gündür. Yani büyük fetih fethin, Mekke Fetihinin yıl dönümü ve Fetihin değerlendirildiği muhasebeyle, e, kendisiyle fetih arasında ne kadar uçurumun veya münasebetin olduğunun öne konulması gereken bir değerlendirme günüdür. Evet, kimimiz belki yeterince aşina olmayabiliriz, kültürümüzde değerlendirilmemiş olabilir. Bir Ocak günü, miladi takvim hesabıyla Mekke Fethi'nin yıl dönümü gündür ki, Kur'an-ı Kerim fethi çok önemli yer verirken, Mekke'nin fethini de çok daha özel ifadelerle değerlendirir. Fetih Kur'an'ı bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de tam 38 yerde geçer fethi. Ve Kur'an'ın evvela öne çıkarttığı en önemli fethi, az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un, Kahire'nin, Tahran'ın, Başka bir vilayetin fethi değil, Mekke'nin fethidir. Mekke'nin fethiyle dünya çok önemli bir değişime uğramış, artık bir çağ açılıp kapanmıştır. İslam'ın tüm dünyaya kendisini kabul ettirdiği bir medeniyet, bir devlet, bir nizam, aynı zamanda bir hayat şekli yani bir din olarak... Bütün dinlere Allah'ın yardımıyla galibe çaldığı, hakimiyetini ilan ettiği bir dönüm noktasıdır Mekken'in fethi. İnsanları hayra yönelterek, hayırlı ümmet olma şuurunu ve yeryüzünün halifesi olma sorumluluğunu kuşanan fetih sahibi, fetih ruhuna sahip Müslümanlar gündem oluşturmak zorundadır. Başkalarının tayin ve tespit ettiği gündemlerin arkasından koşan, e, basit taklitçiler durumuna düşmemelidir Müslümanlar. Gündemimiz yıl sonu, yılbaşı değil, Mekke'nin fethi olmalıdır Müslümanlar olarak. Çoluk çocuk, 31 Aralık akşamı, Mekke'nin fethini, fetih ruhunu ve fethedilmeyi bekleyen, başta gönlümüz olmak üzere, ...başka Mekke'lerimizi değerlendirmek mecburiyetimiz vardır. Nedir fetih? E, Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirelim ki... ...fetih kalplerin ve kapıların açılmasıdır. Lügat anlamı olarak açmak... E, ...şeklinde e, Türkçe'ye e, girer, ifade edebiliriz. Ama bu açmak alelade bir kapının açılması değil. İlahi kelimetullah amacıyla... İslamiyete ülke veya şehirlerin kapılarının açılmasıdır. Açma, yol gösterme, hüküm verme, galibiyet ve zafere ulaştırma anlamlarına gelir fetih kelimesi. Terim olarak, İslam'da meşru görülen savaşlar hakkında cihat kavramına benzer bir şekilde kullanılır. Yani Müslümanların gayrimüslimlerden gerçekleştirdikleri toprak kazançlarını, Tarihte ve günümüzde bilinen diğer işgal, istila ve sömürü savaşlarından ayırmak amacıyla Kur'an fetih kavramını e, gündemimize koymuştur. Evet, fetih kalplerin ve gönüllerin e, kapılarının açılmasıdır öncelikle. Fetih, kelime-i tevhidin içine girip fethettiği kalbin, gönlün heyecanını dışa taşırıp başkalarını da kuşatıp, ...yararlandırmasıdır. Hani şair der ya, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İşte onun dediği cinsten, tattığı güzellikleri başkalarına ikram etmektir fetih. Fetih, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyen muvahhidin, yani tevhid dinine mensup, birleyici olan e, Müslümanların... ...tüm ilah taslaklarına ve tüm putlara meydan okuması demektir. Evet, fetih, küfür kalelerinin İslam'a açılması demek olduğu kadar, gönül kapılarının da hidayete açılması demektir. İster dış, ister iç fetihten, isterse her ikisinden bahsedelim. Kur'an'daki cihat kavramının hayata, günlük yaşayışa aksettirilmesiyle ancak fetihler gerçekleşebilir. Fetih, Allah'ın kullarını kullara kulluktan kurtarıp sadece Allah'a kul etme eyleminin, zaferle taçlandırılması sonuçlandırılmasıdır ee, bugün batılılarda fetih gibi bir kavram yok onlar bir ülkeyi ele geçirmek işgal etmek e, diye ifadelendireceğimiz bir tavra giderler fetih toprakları ele geçirip işgal etmek değildir tam tersine her şeyi toprakları da toprağın üzerindeki e, canlıları ve insanları da sahibine iade etmektir onun üzerinde kurulan yönetimleri Allah'ın istediği tarza e, döndürmek için gayret sarf etmektir. Yani fetih işgal değil, tam tersine içimizde ve çevremizdeki işgalleri kaldırmaktır. Bu kaldırma çabası ve gayretidir. Fetih öncelikle ve daha çok kalbi ve aklı İslam gerçeğini açmaktır. İkinci olarak, İslam mesajının önündeki engelleri kaldırmak, insanın kalbine ve aklına ulaşmayı mümkün kılacak ortamı hazırlama gayretleridir. Medine bildiğimiz gibi savaşsız olarak fethedildi. Aynen Mekke'nin de 10 civarında istisnai olarak öldürülme olayının dışında kansız, savaşsız fethedildiği gibi. Bir hadis rivayeti olarak şöyle bir rivayet var. Hadis olduğu, kütüb-i sitte'desi olmadığı için e, elbette sıhhat yönüyle tartışılabilir ama ülkeler ve şehirler zorla alınır. Medine ise Kur'an ile fethedilmiştir den der. Dolayısıyla mana olarak doğru olan e, bir ifadedir ki daha peygamber adımını atmadan insanların çoğunluğu Müslüman olmadığı halde e, İslam devletine kapılarını açtığı, gönlünü açtığı Medine Mekkeli muhacirlere ve onların başında Hz. Peygamber'e her yönüyle e, fiziki anlamda ve gönül anlamında kapılar Kur'an tarafından, İslam tarafından sonuna kadar açılmıştı Medine. Kur'an-ı Kerim'de fetihle ilgili e, ayetlerin bir kısmı Mekke'nin fetih alakalı bir kısmı da e, gönül fetihleri ve diğer ülkelerin fetihi anlamında genel e, ifadeler olarak kullanılır. Kur'an'da mal olarak biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Fetih suresinin birinci ayetinde bu maaldeki ayet askeri bir zaferi değerlendirmez. Mekkeli müşriklerle Hicri 6. 6. yılında yapılan Hudeybiye antlaşmasına atıfta bulunur. O Hudeybiye antlaşması esnasında inmiştir. Bu Biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik ifadesi. Dolayısıyla sadece ülkelerin ele geçirilmesi anlamında kullanılmaz fetih Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunun yanında e, Hudeybiye Antlaşması'nın fetih olduğu ifadesinin yanında, e, söz gelimi izacae Nasrullahi diye başlayan Nasr suresinin birinci ayetinde, e, fetih sana geldiği zaman e, deyimi, Mekke'nin fethine işaret eder. Yine Hadid suresinin 10. ayetinde de Mekke'nin fethi e, ifadelendirilmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim'de fethin hem savaş hem de davet ve tebliğ yoluyla gerçekleştirilebileceği açıklanır. E, dolayısıyla iki yönlü e, anlamı ve anlatışı e, mesajı olan e, husustur fethin. Hem iç fethi hem ee, insanın dışında bulunan toprak parçasının fethi anlamında. Ama Kur'an-ı Kerim e, en mübin, en büyük fetih olan Mekke'nin fetini e, Allah'ın hükmünün, yeryüzünün kalbine nakşedilmesi olarak e, anlamamızı ister. La ilahe illallah mührünün dünyanın merkezine vurulmasıdır Mekke'nin fethi. Çünkü e, Kur'an'da e, ülkelerin karyelerin şehirlerin anası şeklinde ümbül kura ifadesi vardır Mekke için yani orası memleketlerin şehirlerin anasıdır merkezidir dünyanın da kalbidir e, dünyanın e, e, küre halinde gözümüzün önüne getirildiğinde aşağı yukarı merkezini teşkil eder e, orta doğunun en ortası şeklinde de ifadelendirebilirsiniz e, dolayısıyla oranın fethi dünyanın merkezinin e, giderek halkalar halinde genişleyip yayılabileceği bir e, özel statüsü e, olarak değerlendirilir ki, gerçekten Mekke'nin fethi e, geldiği zaman insanlar grup grup kabile kabile şehir şehir ülke ülke İslam'a rahatlıkla kolaylıkla girebilecek bir adım atılmış e, şeklinde e, tarihten bakarak değerlendirebiliriz. Evet sevgili dinleyiciler, yeryüzünde halife olabilmek için yani tüm kulluk ve kölelikleri reddedip sadece Allah'a hakkıyla kulluk yapmak gerekir. Bu e, halifeliğin olmazsa olmaz şartıdır. Kulluk yapmak yani ibadet etmek için yöneleceğimiz bir kıbleye ihtiyacımız olacaktır. Hani başkalarına kulluk yapanların da, bir kıbleleri var. Onların kıbleleri bazen kadınlar, bazen para, bazen televizyon, Washington, Çankaya, medya şeklinde farklı yerlere yönelen tapınma ihtiyacını başka şekillerle, başka simge ve sembollerle gösteren insanların yöneldiği bir kıble olduğu gibi bizim de kıblemiz vardır Müslümanlar olarak. Bizim kıblemizi tayin eden Rabbimiz yeryüzünü Mescidi Haram'a doğru e, yüzünüzü çevirin der Bakara Suresi 144. ayetinde. Evet, fevallû cuvecûekum şadral-Mescidil Haram. Yüzlerinizi Mescidi Haram'a doğru çevirin. Bu emre uyarak kıblemize yüzümüzü çevirip dikkatlerimizi e, özellikle e, 31 Aralık 1 Ocak günü ve onun öncesi ve sonrasında e, Mekke'ye doğru yöneltmeliyiz. Oraya doğru Allahu Ekber diyerek kıyama durmalıyız Müslümanlar olarak günde beş defa bunu yapıyoruz e, Kıblemize yöneliyoruz Allahu Ekber diyerek kıyama duruyoruz sonra rükü ve secde ile e, yönelmemizi devam ettiriyoruz. Evet e, bugün Mekkemiz ne durumda e, oraya yönelen kıble olarak orayı seçen e, kişiler muhasebe etmek zorundadırlar çünkü oranın fethi işte yılın son günlerinde ve ilk günlerinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır yeniden fethi bekleyen Mekkemize yüzümüzü çevirip kıyamımızı bekleyen başka Mekkelerimiz olup olmadığını düşünmeli değerlendirmeliyiz İslam aleminin kalbi durumunda olan Kabe ve Mekke ile yine işgal altındaki kendi kalplerimizi bir mukayese etmeliyiz karşılaştırmalıyız Asr-ı Cehalet'te Ebu Cehiller tarafından arzın kalbi Kabe ve Mekke nasıl işgal edildi ve nasıl putlarla doldurulduysa arzın halifesi olması gereken insanımızın kalbi de işgale uğradı, putlarla öylesine dolduruldu. İşte önce insanımızın bu putlardan uzaklaşmasını e, temin etmek için Müslümanların e, gayret etmesi gerekiyor. Evet Müslümanlar hicret edecek Medineler bulmalı sonra Mekkelerimizi fethedip oraların sadece Allah'a kulluk yapılacak yerler olmasını sağlamalıyız. Bu anlamda Mekke ve Medine'nin birer simge olmaktan çıkıp bizim kaldıracımız şeklinde ve genel anlamda fethedilmeye muhtaç olan bütün yerler için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Evet bu anlamda fetihler bekleyen Mekke'lerimiz öncelikle gönüllerimizdir, evlerimizdir, çevremizdir ve halifesi olduğumuz, halifesi olmak zorunda olduğumuz tüm yeryüzüdür, tüm dünyadır. Allah bizi sadece bulunduğumuz yerde e, görev yapmakla sorumluluğumuzu e, kaldırmıyor, bizi tüm yeryüzünde fitnenin e, kaldırılmaz, kaldırılıncaya kadar Oralarda Allah'ın yoluna engel olanlar dertaraf edilinceye kadar, yani yeryüzünde Allah'ın hükmünün egemen olması için cehd ve gayret sarf edinceye kadar, oraların Allah'ın hükmüne teslim edilmesi gereken fetih adayları yerler olarak değerlendirilmesi, önce gönüllerimizi fetheden, fethetmekle işe başlayan Müslümanların görevleri olarak değerlendirilmelidir. Evet, Allah'a ibadet eden Kabe'ye, Mekke'ye yönelmiş Müslümanlar, ilk kıblelerinin de halini düşünmek zorundadır. Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız ne durumda? O da fetih beklemiyor mu? Yeni Salahaddinleri imdada çağırmıyor mu? Onu tekrar hatırlamakta fayda var. Çünkü e, orası da bizim e, ilk yöneldiğimiz yerdir, ilk kıblemizdir. Cemaat halinde dünya Müslümanları gerçekten kıblelerine yönelip, Gerçekten kıyama dursalar bu işgal e, yerini fete kısa bir zamanda bırakacaktır. Evet cemaat ve ümmet bilinci içinde dünya Müslümanları hep fetih şuuruyla Mekke fatihleri gibi davransa ne Filistin'de zulüm ne Irak'ta vahşet e, bir an durabilir. E, onlar çok kısa bir zamanda e, bu işgaller yerini e, güzelliğe fete doğru yer değiştirir. Evet kimlerdir evvela gönüllerinin sonra işgal altında olan yerleri fethedecek edecek fatih adayları. İnsan yeryüzünün halifesi olarak bildiğimiz gibi ahsen-i takvim yani en güzel biçimde yaratılmış. Bu güzel vasfını ancak Müslümanlar devam ettirmiş, diğerleri dört ayaklılardan daha aşağı seviyeye düşmüştür. Tin suresinin 5, Araf suresinin 179. ayetine göre. Peki Müslümanların hepsi Allah katında aynı değerde midir? Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde en faziletli olanımızın takva sahibi olduğunu ifade ederken, Nisa suresi 95. ayette cihad edenleri, oturanlardan derece derece üstün kıldığını ifade eder. Yine Zümer suresinin 9. ayetinde ise, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu der. Demek ki bilenler yani alimler bu ayete göre üstün ve faziletli kimselerdir. Dolayısıyla bu üç ayette üç ayrı şahsiyetin fazileti ifade edilmektedir. En kıymetli kimse ise Kur'an'a göre e, bu ayetlerden yola çıkarak, Takva sahibi cihat eri bir alim ya da ilim erbabı müttaki bir mücahiddir. Ya da cihat ruhuna sahip ilimde derinleşmiş müttaki gönül adamıdır. Yani Kur'an e, cihadın simgesi olarak elini bileğini güçlendiren, e, ilmin yeri olan zihnini ve gönlünü temizleyip arındıran ve oralara vahiy istikametinde O'nun yönlendirdiği ilimleri dolduran e, ve aynı zamanda gönüllerine Allah'tan korkma, sakınma, e, ittika yani takva bilinci yerleştiren insanlar olduğunu görüyoruz. Bu üçünün uyumlu bir şekilde e, birbirleriyle ilintili olarak Müslüman'ın e, sahip olması gereken üç, e, e, üç depo, e, efendim. E, üç e, imkan olduğunu düşünmemiz lazım bugün e, problemler de bu noktada düğümleniyor bu üç gücü yani kafayı, bileği ve e, gönlü, takvayı dengeli bir şekilde e, birleştirmek e, olgunca İslam'ı e, hayata geçirmek için en önemli potansiyel olacaktır yani ilim olmadan kaba kuvvet sahibini kolayca zalim hatta terörist yapabilir. Yeterli bir ilmi vermediğiniz zaman gençlere o mümkün ki bazen cihat yapıyorum zannıyla fesat yapacak teröre karışabilecektir. Yine takva olmadan bilgi hatta vahye dayalı ilim bile müşrik düzenin destekçisi belam yapabilir kişileri. O yüzden e, ilim olmadan da takva gerçekleşmez. Çünkü Allah kulları içerisinde ancak alimler Allah'tan gereğince korkar, huşu duyar der. Fatır suresi 28. ayette. Dolayısıyla öğrendikleri kişiyi Allah'tan daha fazla huşu ile korkutup takvaya meylettirmiyorsa, öğrenilenler ilim değil, öğrenen kişi de alim değildir. Allah nazarında en üstün olan kişi, Gönlünü, bileğini ve kafasını birlikte güçlendiren ve bu dengeli gücü Allah yolunda kullanabilen kimsedir. İşte e, fetih insanın içerisinde böyle üç ayrı e, kapasiteyi e, uyumlu bir şekilde tatmin eden, oralara gıdalarını veren ve e, hayatındaki enerjiyi o üç e, tatmin edilmiş e, hassadan alan, insanlar olacaktır. Bugün İslami çalışma yapanların başarısızlıkları, saadet asrının yıldızlarına çağdaş ayna olamamaları işte bu güzel sentezi yapamamalarından kaynaklanıyor. Yani bu bütüncül bileşim için ciddi gayretler göstermiyor insanlar da o yüzden e, sorumluluklarını hakkıyla yerine getiremiyorlar. Çalışmalarında Allah'ın bereketine e, sahip olup çok faydalı neticeler elde edemeyebiliyorlar. Yani bileği güçlü ve cesareti ya da maddi imkanı olan Müslümanın ilmi yetersiz kalıyor. Dışından takva sahibi olduğu zannedilen kişiler, şekilsel bir özellikten dolayı ellerine gücü, kafalarına bilgiyi yerleştiremiyorlar. Alim zannedilen kişilerin çoğu ise cihat ruhuna yeterince sahip olamadıklarından, Korkup İslam'ı ketmediyorlar yani gizleyebiliyorlar. Kafaları kadar gönüllerini doldurmayı da düşünmüyorlar. Fili olduğu gibi tanımlaması gerekenler tuttuğu parçayı fil zannetmekle kalmıyor. Başkalarını da bu organın fil olduğuna inandırmaya çalışıyor. Hatta göze açık olanların da bu körebe oyununa katılmasını istiyorlar. Bütüncül olarak fili tanımlamaları gereken yani dini Allah'ın bütün olarak takdim ettiği şekilde anlayıp, inanıp uygulamaları gereken insanlar bazı küçük meseleleri dinin kendisiymiş gibi takdim ederek her şeyi ona dayandırma gafletinde bulunabiliyorlar. İşte böyle insanların tabii ki feti uygun bir şekilde anlamaları ve fethin gönülle ilgili ve çevreyle ilgili anlamlarını İnsanlara rahatlıkla anlatıp bu konuda öne geçebilmeleri mümkün olmaz. Fetih ruhuna sahip olmanın önündeki en önemli engel işte bu üç kuvveti birleştirememek de olabiliyor. Fatih olmanın yolunun da nereden geçtiği rahatlıkla bu eleştirilerden sonra ortaya çıkabilir. Yani gönlü Allah korkusu takva ile kafayı İlahi vahyin ışığındaki ilim ile e, bileyi de e, korkusuz, cesur, sadece Allah'tan korkan e, adaletten de ayrılmayacak e, e, takva ve ilim e, eşliğinde güçlendirmek, bileyi kuvvetlendirmek özelliği fetih ruhunun e, başlangıç e, yoludur, e, fatih olmaya giden yol buralardan geçer. Kur'an'a bakıyoruz, iman ve küfrü, tevhid ve şirki, bunların aralarındaki savaşı görüyoruz. Tarihe bakıyoruz, tarihin de hak ve batıl mücadelesinden ibaret olduğuna şahit oluyoruz. Günümüze bakıyoruz, manzara yine aynı. İşgalci müstekbirler ve zulme uğrayan müstazaf kalabalıklar, Filistin'de bunu görüyorsunuz, Irak'ta bunu görüyorsunuz, Afganistan'da bunu görüyorsunuz. Müslümanların yaşadığı yerlerde, e, askeri işgal değilse bile çoğu yerlerde e, gönüllerinin işgal edildiği, ülkelerinin e, müstekbir kafirler tarafından işgale uğradığını e, değerlendirmek e, zor olmasa gerektir. Anadolu e, sevgili dinleyiciler 10. 11. yüzyıllarda gönül ve kafa yoluyla fethedildi, kılıçla değil. Yine Moro, Malezya, Endonezya gibi uzak doğu ülkeleri İslam'ı yeterince bilen, bildiğini yaşayan, yaşadığını tebliğ eden Müslüman tüccarlar tarafından fethedildi, kılıçla fethedilmedi. Dolayısıyla aynen kan dökülmeden fethedilen Mekke gibi, Medine gibi e, oralarda e, İslam, Fikir yoluyla yayıldı. Bugün Avrupa'ya e, hatta kendi ülkemize bile, e, çevremizdeki insanlara bile İslam'ın güzelliklerini anlatamıyor, yayamıyorsak e, fatih ruhuyla, fetih ruhuyla e, ilişkimiz kopmuş demektir. Evet Mekke'nin fethi dedim. Mekke fetihde de önder şehirdir. En büyük fetih Mekke'nin fethidir. En büyük fatih de Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O Mekke'nin, Medine'nin, Taif'in, Hayber'in tüm Arap Yarımadası'nın fatihi olduğu gibi onun öğrencileri olan işte başta dört halife olmak üzere e, ashab onun izini takip ederek 30 sene içinde o günkü dünyanın iki süper devletinin ikisini de fethettiler. Fetihler Mekke'nin fethine benzediği oranda fetih olur, fatihler de peygambere benzediği ölçüde e, fatih olabilir. Gönülleri fethetmeden yapılan ülke fetihlerinin ne kadar fetih özelliği tartışılır. Bunun yanında bu işgaller yani gönüllerin fethedilmediği sadece toprakların kazanıldığı yerler uzun süreli insanların elinde bulunamaz. Başlarında Büyük Fatih'in izini takip eden, peygamberin izleyicileri olan yöneticiler olmaksızın ele geçirilen yerler de fetihle ihya edilen yerler değil işgal ile imha edilen topraklar olabilecektir. Sevgili dinleyicilerim, sürem doluyor. O yüzden bir iki cümleyle anlatmak istediklerimi özetleyeyim inşallah. 31 Aralık ve 1 Ocak Müslümanlar için önemli bir gündür. Onlar bir kutlama yapmak durumundadırlar. Onların kutlamak durumunda oldukları, Hristiyanların... Tanrılarının e, doğum gününün içkiyle, eğlenceyle, haram ve isyanla kutlamaları şeklinde ve bu atla yap yapılacak bir değerlendirme değil. Bir Ocak tarihi Müslümanlar için Mekke fetihinin yıl dönümü olarak değerlendirilir, muhasebeyle geçirilir. fetihle ile ilgili hem gönül fethi hem e, ülkelerin fethi konusunda değerlendirmeler yapılır e, ve e, kendisiyle fetih arasında mesafelerin aza indirilip ilişkinin çoğa çıkartılması gündeme gelir. Bugünler isyanla eğlenceyle haramlara kapı açmakla değerlendirilmeli değersizlendirilmemeli Allah'a ibadetle kulluk bilinciyle bir senenin daha geçmesi Dolayısıyla muhasebe etmek ve kendimizi daha güzelleştirmek, olgunlaştırmak, e, geçtiğimiz e, geçirdiğimiz zamanların e, günaha e, meyilli olanlarını tövbe ederek silmek, yeni bir sayfaya, yeni bir yılla e, insanlar daha temiz, daha güzel bir insan olarak adım atmak durumundadırlar. Böyle yapmazlarsa sadece kafirlere benzemiş olmazlar. Dinlerinin... E, e, geri plana e, atılmasına seyirci kalırlar ve e, Allah'ın e, ve peygamberinin izini terk edip e, Allah'ın düşmanlarına benzeme gayretinde olduklarından isyanla geçirilecek günlerin e, diğer zamanlardaki isyanlardan çok daha e, çirkin e, kabul edileceği günahlar olacaktır. Evet, bu yaklaşımla 1 Ocak Fetih ve Mekke'nin Fetih yıl dönümünü değerlendirmenizi istiyorum. Ve çoluk çocuk hatta televizyon karşısında eğlencelere bile sansür koyarak bugününüzü başka insanların da girdiği günahların affı için, onların da hidayetleri için, onların da güzellikleri yakalayabileceği şuurlanma için Allah'a, onlar adına da tövbe edin. E, aynı geminin insanları olarak sefihlerin, akılsızların yaptıkları yüzünden hepimizi helak etmemesi için Rabbinize dua edin. Bugünleri hayırla yad edin. E, hayırlar diliyorum sevgili dinleyiciler. E, Allah'ın razı olacağı, kendimizi devamlı yenileyen ve geliştiren, olgunlaşan, fetih noktasında da görevlerimizi yerine getiren insanlar olmamız için Rabbimize temenni ve niyazda bulunuyor. Hepinize hayırlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, güzellikleri hepinizin üzerine olsun ee, sevgili dinleyicilerim. Kur'an kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan